Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba, günaydınlar. Günaydın. Ee, ben yılın son programında e, olmadığım için bütün dinleyicilerimize... E, Huzurlu bir yıl diliyorum ve e, özellikle çevre meseleleriyle ilgili, çevre ve yaşam alanları mücadeleleriyle ilgili iyi haberler e, verdiğimiz bir yıl olmasını diliyorum her şeyin önce. Anlamda her iyi anlamda iyi bir yıl olsun ama çevre Çev... açısından iyi olursa zaten her anlamda, anlamda da iyi, iyi olabilir bir işaret değil mi? Evet, <gülüyor> evet. Yılın ilk ekonomi ekoloji programında sıcak gündemdeki konulardan birisini çevreyle ilgili tabii ele almak istedik. Dün Kuzey Ormanları Savunması'nın bu konuyla ilgili bir basın açıklaması oldu. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından aşağı yukarı bir hafta sonra devreye giren OHAL süreciyle birlikte askeri alanların imara açılması mevzusunu... ...çok daha sık bir şekilde gündeme geldiğini ve daha çok konuşulduğunu e, gördük. Tabi zaman zaman sıcak siyasi gündemden arada e, kaynadığı da oldu ama... E, ...bu konu tekrardan alevlendi son günlerde. Daha geçmiş yıllarda da aslında bu konu e, zaman zaman gündeme gelirdi. E, bu alanların, e, askeri alanların e, kullanımıyla ilgili. E, sanıyorum bu OHAL sürecinde açıklanan... Devreye giren daha doğrusu 12 KHK'dan kan hükmünde kararnameden bir tanesi de yine bu kullanım hakkının bu askeri alanların kullanım hakkının bakanlıklara devredilmesiyle ilgili bir KHK vardı sanıyorum Tuzla'daki askeri alanla ilgili. Şimdi bütün bunların detayını aslında telefon hattımızda bir konuğumuz var ondan tam net. Ve en güncel bilgileri alacağız. Kuzey Ormanları Savunması ve aynı zamanda Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu'ndan Ayşe Yıkıcı hattımızda. Ayşe Hanım günaydın. Günaydın. günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ee, biz tabii kısa bir girizgahla konuya girdik ama bu askeri alanların imara açılması meselesi. Ee, ne zamandan beri gündemde, ne zamandan beri konuşuluyor ve tabi esas itibariyle 15 Temmuz sonraki süreçte e, geldiğimiz aşamada e, bu konu ne durumda? E, bunlarla ilgili isterseniz e, konuşmaya böyle başlayalım. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle ben de herkesin yeni yılını kutlamak istiyorum. Umarım daha umutlu ve barış dolu bir yıl geçiririz. Sonra konumuza gelecek olursak aslında dediğiniz gibi Yani bu 15 Temmuz sonrasında daha çok gündeme gelmiş olmasına rağmen Yani yıllardır aslında askeri alanlar parçacıl olarak kullanıma açılıyor Bunların örneğini hem odamızın peşini bıraktığı bir dava olan Maslak 1453 davasıyla görebiliriz hı hı. Hem Üzükeri köydeki askeri arazinin Siyah Kalema adlı şirket eliyle e, imar açılmasını e, gösterebiliriz. Yani daha çok kent içinde bir sürü alan var. Bakırköy tarafındaki e, Şenköy e, mahallesindeki bir arazi de var. Yine Zekeriye şey zeytinburn'undaki tank fabrikası var. Yani aslında baktığınızda Hı. bu örnekleri de arttırabiliriz. Evet. Ayşe e, Hanım, de. şöyle bir Buyurun. şey soracağım. Yani askeri İstanbul'daki askeri alanlar deyince. Ee, ne kadarlık bir alandan bahsediyoruz? Ve Şöyle bunun söyleyeyim. şehir için e, önemi nedir? Şöyle söyleyeyim. Yani İstanbul'da aslında askeri alan dediğimiz zaman bir e, 2009-10 çevre üzerindeki alanlar aslında onlardan bahsedebiliriz ki bu 29 adettir. Hmm. E, İstanbul'un da %10 gibi bir e, alana tekabül etmektedir. Onun dışında e, plana girmemiş ama mevcut da bulunan askeri alanlar var. E, onların da hepsini biz e, Şehir plancılığı dost olarak incelediğimizde e, 195 tane Toplamda bir askeri alana e, Varlığını görüyoruz Bunların da toplam büyüklüğü 225 milyon Metrekare yani bayağı büyük bir hmm. Alan baktığımızda Yani iki, Onların... onu metrekare olarak Tabi insan e, gözünde pek Canlandıramıyor ama <gülüyor> <gülüyor> bay, Bayağı bir alan herhalde Belki futbol sahası falan Büyüklükleri <gülüyor> bazen karşılaştırmalar yapılıyor <gülüyor> ee, Öyle zihinde canlandırmak daha kolay olabilir. <gülüyor> Doğru söylüyorsunuz. Haklısınız. E, bu e, toplam bu alanlar içerisinde öne çıkan aslında ben 3 ilçeden de bahsedebilirim size. Hı -hı. E, örneğin Esenler e, ilçesi e, öne çıkan ilçelerden. Tuzla ilçesi öne çıkan ilçelerden. Hı -hı. Bir de Başakşehir. Buradaki e, askeri alanların alansal büyüklüğü e, çok fazla olduğu için bu ilçelerden çıkıyor. Hatta Esenlerle ilgili de Uzun yıllardır e, askeriye ile yapılan bir anlaşma neticesinde yeni nihayete yeterdi ve e, Esenler Belediyesi orayı rezerv alan olarak bir kısmını kullanıp bir kısmını da şehir parkı olarak kullanacağını basında e, birçok kanaldan deyan etti aslında baktığımızda. Ama yani nihayetinde bir yapılaşma tehdidi söz konusu ve bunların e, bu bahsettiğim alanların e, tamamı aslında e, Kuzey Ormanları'nın sınırında. Ya da içinde diyebilirim bir kısmı için. Bu bağlamda çok önemli. Yani ormanın yapılaşmaya açılmasıyla, yapılaşmaya açılma tehdidiyle karşı karşıya olduğunuzu da söyleyebilirim. Şöyle bir bilgi de paylaşmak istiyorum ben sizinle. İstanbul'daki orman alanları mesela 2012 yılında 710 bin hektar iken 2015 yılında 637 bin hektare düşmüş durumda. Yani bundan da anlayacağız ya bunların hepsinin aslında nedenleri de var. Üçüncü köprü, hı hı. üçüncü havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve bağlantı yolları hepsi aslında orman alanlarının azalmasına, yapılaşmaya açılmasına neden oluyor. Bu bağlamda da askeri alanlar çok önemli. Çünkü büyük projeler eliyle kay kaybedilen orman alanları için aslında belki de bir fırsat diyebiliriz ee, İstanbul adına bir fırsat diyebiliriz bunun. Tabi ormanın yani iade edilmesi koşuluyla bunu bir fırsat olarak görüyoruz biz. Hı hı. Ee, onun dışında e, şeyi söyleyebilirim yani bu e, kent içindeki orman alanları ve kuzey ormanları sınırındaki ya da içindeki orman alanları sayılarını da verebilirim. Kent evet. içinde e, 172 adet e, askeri alan var üzerinde bir kısmi yapılaşma olan ya da askeri tesisin olduğu alanlar oluyor bunlar ve e, büyüklüğü de 67 milyon 385 metrekare e, orman e, kıyısında yani kuzey ormanları kıyısında ya da içinde bulunan alanlar ise 23 adet bu da 157 milyon metrekare e, baktığınızda yani aslında e, az yani kaybedilenini karşılayacak kadar var diyebilirim yani şu anda. Yani, yani aslında verdiğiniz örneklerden de şunu anlıyoruz yani bu bütün e, Kuzey ormanlarının e, devamı diye tabir ettiğiniz bütün ormanlık e, alanların neredeyse çok çok büyük bir kısmı askeri alanlar içinde yer alıyor yani halkın evet. aslında işte serbestçe belki hafta sonları yararlanabileceği, gezebileceği, nefes alabileceği e, askeri alanlar aslında bunun dışında. Çok Aynen. az bir e, miktardan bahsediyoruz herhalde değil mi? Evet evet haklısınız bu tespit doğru bir tespit aslında. E, yani şöyle söyleyebilirim e, biz e, ormanı e, İstanbul'un akciğeri olarak ormanları niteliyoruz. Yani bizim geleceğimiz olarak niteliyoruz. Ee, onun dışında mesir yani sizin o gezip rahatlama amaçlı <gülüyor> kullanacağımız yani mesir alanın olan orman alanları zaten kent içinde e, insanların ulaşabileceği yerlere yakın yerler mesela e, Belgrad ormanı e, bu bağlamda kullanılan bir orman parçası e, baktığınızda <gülüyor> e, yani e, diğerleri aslında bizim geleceğimizi kurtarmamız için e, geleceğimiz güvence altına almamız için korumamız gereken alanlar diye görüyorum ben aslında. Evet yine aynı şekilde Valide Bağ ve aynı. aslında tabi bu halkın rahatça gidip ulaşabileceği yerlerdeki orman alanları da tabi askeri alanların yanı sıra baskı altında. Kesinlikle ee, öyle. Değil mi? Evet. Kesinlikle ee, Şöyle söyleyebilirim. 2011'de geçen bir yönetmelik ve maddesi var. Daha doğrusu bir yasa var. Ve burada o dediğimiz dinlenme amaçlı ya da rahatlama amaçlı kullandığımız orman alanlarını yani kimliği değiştirildi ve yani milli parkken tabiat parkına dönüştürüp yapılaşmaya açıldı. Yani bunun örneğini olarak da Fatih Orman için verebiliriz. Şu anda Park Orman ve Tabiat Parkı hı hı. adıyla yapılaşmaya açılmaya çalışıyor. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki yıldır hem odamız aracılığıyla hem de Diren Fatih diye bir inisiyatif aracılığıyla bu alanları savunuyoruz savunmaya da devam ediyoruz ancak son 2016'yı kapatırken yeniden bir plan değişikliği gündeme geldi baktığınızda yani bu tehdit bizim bu alanlarımız için de maalesef yoğun bir şekilde devam ediyor. Evet. Sermayenin rantın baskısıyla maalesef kaybedilmek de yüz yüze. Evet. Büyük bir tehlike aslında bu da baktığımızda. Ya da Validebağ da benzer bir süreç yeniden alevlenmiş durumda. Hı -hı. Yani mevcut kimliğini bir şekilde bu sermaye ya da mevcut iktidar anlayışı maalesef kabul etmiyor. Ama biz oraların bu kimlikte kalması için... Savaşmaya devam edeceğiz direnmeye devam edeceğiz diyebilirim yani hem hukuksal olarak hem de e, gerekli yapılması gereken sokakta e, insanlarımızla beraber İstanbullarla beraber savunmaya devam edeceğiz Peki Ayşe evet. hanım binört masak projesi örneğini <gülüyor> verdiniz programın başında <gülüyor> biraz daha açarsak onu bu da e, bir askeri alanın yanında e, kuruldu bir e, şeyden mi e, endişe duyuluyor şu anda? Yani e, kentsel dönüşüm projeleriyle beraber şu anda açıklanmamış olsa bile bu askeri alanların hemen yanı başında yapılan bir takım projelerle e, zaten e, bir ormanlık alan e, statüsünü de bozacağı için bir takım evet. e, değişiklikler yapabileceği Hı -hı. endişesi mi yaşanıyor? Aslında Maslak 1453 kendisi hali hazırda bir askeri alan ayaza Jandarma Genel Komutanlığı'na ait bir arazi baktığınızda. Ve yani oranın üzerindeki oyun diyeyim 2008 yılında başlıyor aslında. Jandarma Genel Komutanlığı ile Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Toplu Konuş İdaresi yani Türkiye arasında bir protokol düzenleniyor 2008 yılında. Daha sonra 2010'da bir plan düzenliyor e, TOKİ tarafından ve burası Gecekon'da önleme bölgesi ilan ediliyor. E, süreç geçiyor, bir sürü planlar çıkıyor. Bunun detayını defa önce anlattık, e, basında da e, çokça yer aldı. Evet. 4-5 plan e, askıya çıkarılıyor ve e, Danıştay 6. İdaresi nihayetinde bu ana plan, dayanak plan olan planı iptal ediyor. Ve alan aslında Geçen yıl Çevre Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün de İstanbul İl Müdürlüğü'nde Tarafımıza yani odaya yolladığı Bir yazıyla anlaşılıyor ki Bu alan bir plansız alan ama Maalesef İnşaatı da bitmek üzere ruhsatsız bir inşaat mevcut Yani hukuki mücadele Maalesef sermaye Direnemiyor diyeyim öyle söyleyeyim evet. Yani hukukun evet. üstünlüğü ilkesi maalesef ülkemizde pek e, e, yerini bulan bir ilke değil. Üzülerek soru evet sorayım, Evet, şey evet. bu. Evet. E, zaten e, bu OHAL sürecinin e, başlamasıyla birlikte e, yine bu projeyi yürüten malum şahs e, Cumhurbaşkanı evet. bize evet. <gülüyor> adresi göstersin biz hemen gidip e, çalışmaya başlarız e, adres, diye de iştahının kabardığını. De değil, Direkt yani Levent'teki e, Levent'ten Massa'a kadar giden a, askeri alanı işaretledi aslında bahsettiğiniz o evet. bizim yani adresi de belli istediği yer de belli. Zaten e, bu maslak 1403 reklamlarını yaparken de işte orman ormanı kendi arka bahçesi sanarak onun üzerinden reklamlar yaptı. Yani zihniyet ortada, sonuçları maalesef ortada. Karşı çıktığımız sonuçlar. Ancak e, biz elimizden geleni yapmaya devam evet. ediyoruz. Yani yapabileceğimiz e, en önemli şey fuksal mücadele. Ve bu bağlamda da üstümüzde düşeni yerine getirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Kamuoyu bilgilendirmeleri için hem sizin aracınızı hem de diğer basın mensupları aracılığıyla konuyu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Yani şu siyasi ortamda da memleketin hali ortadayken yapabileceklerimiz maalesef kısıtlı kalıyor. Evet ee, bir ara verelim isterseniz aradan sonra bundan sonra olabileceklerle ilgili ihtimalleri aradan sonra konuşalım. Tamam olur peki. Teşekkürler. I love you. I love Eşen kahm girem, nezikem de kendisi. Bablis oken vi bazari. Eşen kahm girem, nezikem de kendisi. Delçemin Delçimen kuyluaya, Delçimen kuyluaya, Delçimen kuyluaya, Cham tini, Cham rabın tini, Cham e tini, zar zarna zaveta zar zarna babli sok zar zarna zar zarna zar zarna zar zarna zar zarna Xam revin tani, 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nda Kuzey Ormanları Savunması ve Şehir Plancıları Odası'ndan Ayşe Yıkıcı ile askeri alanların imara açılması meselesini konuşuyoruz. Arada çaldığımız şarkı Hivron'dan Babli Soktu. Ee, Meyve senin Ayşe Hanım'a bazı soruların evet. var. Ee, onları alalım hemen. Ee, şunu merak ediyoruz. Şimdi bir takım askeri alanların e, taşınmasından bahsettik programın ilk bölümünde. Hangileri gündemde? Mesela Sarıyer, Zekeriya Köy'de bir 5. Füze Üst Komutanlığı'nın olduğu yerde bir köy konut projesi var. Hı hı. Bundan evet. biraz bahsedebilir misiniz? Şöyle bahsedeyim. Orası da yine odamızın davacı olduğu bir alan baktığınızda. Kuzey Ormanları Savunması üzerinden de yerelde örgütlenmeye çalıştığımız bir alan. Orası da aynı şekilde bu Maslak 1453 yaşadığı senaryonun benzerini yaşıyor. Önce yine ile ya da Milli Savunma Bakanlığı'yla diye düzelteyim. Toki arasında bir protokol düzenlenip emlak konutta devrediliyor. Ve bir ihale sonucunda da siyah kaleme devrediliyor baktığımızda. Yine benzer plan süreçleri var. İptal edilen, çıkarılan asker çıkarılan planlar var. Ancak yani orası da henüz davalara devam ederken birinci etap bitti, ikinci etap yapılmaya başlandı. Üç etaplık bir projeydi baktığınızda. Yani aynı senaryoyu burada da görüyoruz sonuç olarak. Burası da aslında özel mülkiyetten askeri alana geçmiş, şartla geçmiş. Askeri alan kimliği ortadan kalktığı zaman ait olduğu özel mülkiyete tekrar dönmesi şartıyla verilmiş olmasına rağmen yine büyük bir hukuksuz işlem ayrıca bir büyük bir doğal katliamı mevcut baktığınızda bu bağlamda da son derece önemli bir alan orası da bunda da o kadar yer aldı ki bu proje yani sonuçta yine sermaye kurban edilen sermaye eline bırakılan bir proje şeklinde kaldı. Peki şey e, hastalık kışlası ve e, Maltepe'de taşınacak evet, evet, Onlar da şu anda aslında e, öne çıkan e, risk taşıyan öne çıkan iki alan orası. E, direkt çünkü başbakanın kendi ağzından ifade ettiği iki alan bu kıştaların boşalacağına dair bir e, ifade e, gerçekleşti. Yani bu ifadelerden de anlayacağınız sıra öncelikli risk altında ve Yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya olan iki alan diyebiliriz. Tatsal Kıştası ve Maltepe Kıştası'nın olduğu alanlar. Ağustos-Eylül aylarında da bu Tuzla Piyade Okulu aynı şekilde gündeme aynen. gelmişti. Orada da, Orada da bir plan değişikliği bir, yapıldı. Bir sana. plan değişikliği var. İBB tarafından şu, mecliste onaylanmış ama henüz daha planın askı süreci gerçekleşmedi. Bu plana göre de askeriye ait bir okul alanının yeri değiştirildi. Yani bir donatı değişmiş söz konusu. Yani böyle bu, bu açıdan baktığınızda pek bir tehlike yok gibi görülse de aslında değiştirilen alana baktığınızda orada bir alanın toplulaştırıldığını anlıyorsunuz. Yani askeriye ait okul orada o parselin ortasında bulunurken dışarıya çekildiğini ve orada çünkü denize de yani tuzda kıyısına da yakın bir askeri alan orası bayağı bir alanın toplulaştırıldığını görüyorsunuz ve bu da aslında yani şu anda resmiyette bir tehlike olmasa da ileride bir yapılaşma tehlikesinin beraberinde getireceğini gösteriyor. Yani niyet okumak olarak görebiliriz bunu ama ee, maalesef niyet değil, eylemler okumaya, e, şimdiye kadar gördüklerimiz, e, tecrübe ettiklerimiz tecrübe. zaten yani, evet. bunu yani, gösteriyor. Maalesef bizi bu niyet okumaya, bu olumsuz bakış açısına iten bir e, süreçten geçtiğimiz için o yüzden hani resmi olarak bir şey olmadığı için bu şekilde ifade etmeye çalıştım. Evet, bir de şöyle bizim de sizin de kos olarak askeri alanların taşınması ve etrafının yapılaşmaya açılmasıyla ilgili gündeme getirmenizin en önemli nedenlerinden biri İstanbul'da o kadar az yeşil alan var ki yani hakikaten birkaç parkın dışında sadece geriye kalan askeri alanlar ve mezarlıklar oldu koskoca şehir için Aynen. ve hani Kaç 18 milyonluk bir kentten bahsediyoruz değil evet. mi? 18 milyonu bulmuştur. <gülüyor> Çoktan diye tahmin yani günlük ediyorum. Günlük giriş çıkış trafiklerle buluyor tabii. E, ve zaten orman e, yani e, bu şehirlerde bu hesaplar yapılır kişi başına e, ne kadar yeşil alan düşüyor falan gibilerinden. Şimdi tam hatırlamıyorum. 2 metre ama metre kare. E, İstanbul'da, Türkleri, İstanbul'da çok az. Zaten ya, standartın de, çok altında. Evet yaklaşık o da. Ve hı hı. çok büyük bir işte hava kirliliği e, sorunu yaşanıyor. Yapılaşma sorunu yaşanıyor. Ko kamusal alanların ağzıyla ilgili e, zaten pek çok şikayetler e, yaşıyoruz. Ve daha da fazlasını yaşayacağımız ortada. İstanbul'la ilgili e, siz tabi kuzey ormanları dolayısıyla köprü ve havalanın e, yeni e, köprü üçüncü köprüden bahsedin ve havaalanı ile ilgili de bir gündeminiz var. Onu takip ediyorsunuz. Gelinen son nokta ile ilgili biraz bilgi aktarabilir misiniz bize? Yani şu anda üçüncü havalimanı için şöyle söyleyebilirim, yapım aşamasında henüz daha birinci etabı tamamlanmış durumda baktığınızda. E, ve e, 2018 yanılmıyorsa 2018'de bitireceklerini iddia ediyorlar ama ben buna inanmıyorum onu da, da altını çizeyim e, çünkü ekonomik sıkıntılar evet. yaşanıyor projede e, fazlasıyla e, ve e, yani harfiyat kamyonlarıyla ilgili bir sürü işçi kazası vesairesi oluyor bunların bir sürü ekonomik yükleri var yani ekonomik <gülüyor> açıdan e, bu projenin ben bu kadar kısa sürede bitebileceğini düşünmüyorum Zaten keşke bitmese aslında benim o olur bitmese ve yeniden orman alanına dönüştürülecek şey hamleler gerçekleştirirse böyle bir şey evet. mümkün olabilir mi Ayşalım hani bu bu aşamadan yani umu, sonra bile kurtarılabilecek umu, umu, umu, ee... hiçbir zaman geç değil bu bağlamda umut etmekten ben vazgeçmek istemiyorum açıkçası. Zararın neresinden dönersek kardır nihayetinde baktığımızda. Evet. Ee, bir de üçüncü köprüyle ilgili şunu söyleyebilirim. Üçüncü köprü açıldı evet ama hiçbir bağlantı yolu birlikte açılmadığı için yani hiçbir bağlantı yolu tamamlanmadığı için maalesef amacına erişen bir yol olduğunu yani işte ise iktidarın bahsettiği amaca hizmet eden bir yol olduğunu düşünmüyorum ben. Ayrıca zaten İstanbul'un trafik sorununa kesinlikle çözüm olabilecek bir yol değil. Çünkü sadece transit geçişler için kurgulanmış bir yol. Ama malum köprü ücretleri vesaireler ya da bağlantı yollarının giriş ve çıkışlarındaki tıkanmalardan kaynaklı şu anda çok da işte amacına hizmet etmiyor bu yol. Ve katlettiği orman alanlarıyla birlikte baktığınız zaman İstanbul için yeni bir eziyet alanı diyebilirim burası için. Evet. Ee, ama e, şöyle, şunu da söyleyeyim. Şöyle bir tehdit de 3. köprü ve bağlantı yollarıyla beraber geliyor. Bu bağlantı yolları çevresinin yapılaşmaya açılma tehdidi söz konusu. Tabii, tabii. Zaten yavaş yavaş başlamış durumda. Yani evet. daha... E, <gülüyor> Oradan adı yani geçeceği söylenen hayali yollar için bile yaklaşmaya başlamış bazı alanlarda. Evet, aynı ee, şey aslında biraz tabii bu 3. Havalimanı için de söz konusu sanıyorum bir ay önce kadar %40'ı aşağı yukarı tamamlandı diye bazı haberler çıktı medyada ve malum bu 3. Havalimanı'nın inşaatını devam ettiren iş adamı da bir yandan bu bağlantı yollarının yapılması gerektiği yine havaalanıyla birlikte bu yolların e, birlikte düşünülüyor ve yapılıyor olması gerektiğiyle ilgili bir açıklamada bulunmuştu. Hatta sonra bakanlar gitti inceleme yaptı orada falan. Tabii bu e, hem e, yani bu projelerin tabii inanılmaz bir projenin kendisiyle de bitmiyor. Bağlantı yollarıyla birlikte başka bir takım şehre uyguladığı e, baskılar e, söz konusu. Ee, evet. Bu hafta e, süremizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. E, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Bu konuları tabii biz e, konuşmaya devam edeceğiz. Bu e, projeler e, konuşulmaya devam edildiği sürece. Maalesef. Evet. Umarım ki bu projeler konuşulmayı bir an önce son bulsun ve iptal edilsin. Ben son kapanış olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tabii buyurun. Istiyorum. Hı -hı. Ben tüm İstanbulluları e, Kuzey Ormanları'nı savunmaya, forumlarımıza, eylemlerimize ve kampanyalarımızı desteklemeye çağırıyorum. Çünkü bizler İstanbul'un geleceği için e, direniyoruz. Bizler İstanbul'un geleceği için bir araya geliyoruz. Hep beraber İstanbul'u korumaya diyorum. Size en kolay galiba Facebook'tan e, ulaşabilirler e, evet, Kuzey buyur, Ormanları Bey, diye. İstanbul. Savunması evet, diye, edilirler. değil mi? Aynen. Tamam. Evet. Hı hı. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Bu haftada evet. e, ekonomi ekolojinin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. İyi. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler. Sağ olun. Ekonomi ekolojik